Hayat, hayat, lila tuğdun. o vaat edilmekte olduğunuz şey ne kadar uzak? İlhia ve ve ve la O hayat, bizim dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek kimseler de değiliz. Değil <gülüyor> o sadece Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona inanan kimseler de değiliz. <gülüyor> o peygamber Rabbi Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah az bir zaman sonra onlar mutlaka pişmanlık duyan kimseler olacaklar buyurdu. Fââhâdethumus Nihayet o korkunç ses onları hak ile yakaladı da onları bir sel süpürüzü haline getirdi. Artık o zalimler topluluğu helak olsun. Sonra onların ardından Başka nesiller meydana getirdik Hiçbir ümmet Ecelinden ne öne geçebilir Ne de geri kalabilir Sonra ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Ne zaman bir ümmete peygamberi geldiyse onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları birbiri ardına takarak helak edip onların başlarına geleni ibretli hikayeler yaptık.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 İki insana mı inanacağız dediler. Böylece o ikisini yalanladılar da helak edilenlerden oldular. Ant olsun ki Musa'ya da kitabı verdik. Ta ki onlar o İsrail oğulları... Doğru yolu bulabilsinler. ve Meryem oğlu İsa'yı da annesini de bir mucize kıldık ve onları barınmaya elverişli ve suyu akan bir tepeye yerleştirdi. Ey ve Ey peygamberler temiz helal şeylerden giyinin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben ne yaparsanız hakkıyla bilen. İşte gerçekten bu ümmeti İslamiye tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakın. <gülüyor> Fakat insanlar din hususunda işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her kısım kendi yanında bulunan din ile memnundur. Artık onları bir zamana kadar dalaletleriyle baş başa bırak. Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır. Onlar işin farkına varamıyorlar. <gülüyor> Şüphesiz bir de hayırda gayret gösteren o kimseler de var ki onlar Rablerinin azabından korkarak titreyenlerdir. Ve <gülüyor> yuminun. Hem o kimseler ki Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler <gülüyor> Yine o kimseler ki Onlar Rablerine ortak koşmazlar <gülüyor> Ve o kimseler ki Şüphesiz onlar Rablerine dönecek kimseler olduklarını bildikleri için verdikleri şeyleri kalpleri ürpererek verirler. <gülüyor> i̇şte bunlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve onlar o hizmetlerde önde gidenlerdir. <gülüyor> Biz kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız ve katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır onlar haksızlığa da uğratılmazlar. Hayır. Kafirlerin kalpleri bundan gaflet içindedir. Ve onların bundan başka kötü amelleri de vardır. Kendileri o işler ile amel eden kimselerdir. Hatta idâ Nihayet onların nimet içinde olanlarını azap ile yakaladığımız zaman bir de bakarsın ki onlar feryat ederler. <gülüyor> Onlara şöyle deriz. Bugün artık feryat etmeyin. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Hakikaten ayetlerim size okunuyordu da büyüklük tasyanlar olarak ökçeleriniz üzerinde geriye dönüyordunuz. Geceleyin Cahen'in etrafında toplanarak hezeyanlar savuruyordunuz. yati yati Bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? <gülüyor> yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar edicidirler <gülüyor> yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar hayır hayır o peygamberler onlara hakkı getirmiştir. Fakat onların çoğu haktan hoşlanmayan kimselerdir. Eğer itta'a'l Onların nefislerinin arzularına uysaydı elbette gökler yer ve bunların içinde bulunanlar bozulup giderdi. Hayır onlara zikirlerini içinde şan ve şerefleri olan Kur'an'ı getirdik. Fakat onlar kendi şereflerinden yüz çevirenlerdir. Entes'aluhum kharjan ve huve Ey Resulü, yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? İşte Rabbinin harcı, mükafatı daha hayırlıdır. Ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. <gülüyor> Halbuki, Şüphesiz sen onları elbette dost doğru bir yola davet ediyorsun Fakat muhakkak ki ahirete inanmayanlar doğrusu o yoldan sapanlardır.